Özel bir hastanede çalışıyorum. Tesettürlüyüm fakat kapalı çalışmama izin verilmiyor. Direttim, ısrar ettim ama kabul edilmedi. Bu şekilde çalışmak zorundayım. Beraber çalıştığım doktoruma sordum. Ben böyle çalışmanı istemiyorum dedi. Ne yapmam lazım evet. ne tavsiye edersiniz demişler. Tabi tesettür Allah Celle Celaluhu'nun bir emri. Namaz bir emri olduğu gibi, oruç bir emri olduğu gibi... Tesettür de Rabbimizin bir emri. Dolayısıyla bir Müslüman hanımefendi tesettürlü olmalı. Ee, şimdi çalışmak mecburiyetinde değilse, yani örnek veriyorum kocası var zaten çalışıyorsa, zaten nafakası kocasına aittir. Ama çalışmak mecburiyetinde ise, kocası yok veya kocası varsa bile, evin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyorsa, bir hanımefendinin de çalışması mümkündür ama, bunun şartı İslam'a İslam aykırı bir davranış içerisinde olmaması lazım. Bizim kız kardeşimize tavsiyemiz çalışabileceği başka bir yer bulsun. Yani tesettüre riayet edebileceği, İslam'ın adamına riayet edebileceği başka bir yer bulsun. Ee, Tabi onun içerisinde bulunduğu durumun ne kadar zaruret olup olmadığını tam e, tespit etmek bizim açımızdan mümkün değil ama biz en kötü ihtimali düşünelim, zaruret durumunu düşünelim. Gerçekten çalışmak zorunda ve gerçekten başka hiçbir çaresi yok. Annesine bakıyor, çocuklarına bakıyor, belki de yetim büyütüyordur. O zaman e, bunun bir günah olduğunu bilmekle beraber, bunun bir günah olduğunu bilsin, bunu bilmekle beraber yeni bir iş arayışında olsun, bu hemşirelik olmaz, başka bir iş de olabilir. Doğrudur, eğitim hemşiredir ama İslam'ı bu şartlarda yaşama imkanı yoksa başka bir işte yapabilir. Dolayısıyla bir an önce, bir an önce o işten başka bir işe intikal etme azminde olsun, niyetinde olsun, duasında olsun, Cenab-ı Hakk da inşallah tevfik verir, muvaffak kılar kendisini. İslam'ı yaşayacağı bir iş bulabilir. Ancak normal şartlarda bir zaruret durumu söz konusu değilse sadece daha rahat yaşayabilmek için yani kocasının imkanların yetiyordur, belki biraz zor da olsa idare ediyordur. Daha rahat yaşayabilmek için bu işi yapıyorsa o zaman zaruret durumundan söz edemeyeceğimiz için bu işi bırakmasını tavsiye ederiz kendisine. Düzgün bir iş bulursa çalışsın, bulamamışsa çalışmasın. Evet, teşekkür ederiz. Rica